Günaydınlar, 94.9 Açık Radyo Anlatı'daki Hakikat programındayız. Ben Ahmet Balat Coşkun ve Barış Demirel ee, Bugün dijital yakınsama konusunu konuğum Tanol Türkoğluyla ile sürdüreceğiz. Tanol hoş geldin, sana da günaydın. Günaydın, hoş bulduk. E, Tanol ile bizim bir geçmişimiz var. Tanol, hmm, Gümüşlük Akademisi e, danışma kurulu üyesi. Aynı zamanda... <gülüyor> Gümüşlük Akademisi'nin bu sene yakın üzerine yaptığı yakın temas üzerine kurguladığı seminerler dizininde bu e, dijital yakınsamayı anlatmıştım. E, önce programımıza şöyle girebiliriz. Biz Tanol Türk tanıyalım. Tanol bize kendinden bahsetti. Lisansını bulunduğun pozisyonu, işte bir dergi gazetede yazıyorsun, kitabın var. E, anlatsana Tanol. Tamam. Ben 1989 Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum bilgisayar mühendisliğinden. E, profesyonel iş hayatında da o günden beri e, Türkiye'de bankacılık sektöründe Hı -hı. bilgi işlem departmanlarında çalışıyorum. Çeşitli bankalarda çalıştım. Şimdi de e, yaklaşık üç senedir Alternatif Bank'ta teknoloji ve operasyondan sorumlu e, genel müdür müsü olarak çalışmaktayım. Hı -hı. Bunun yanı sıra yaklaşık yirmi yıldır... Mesleğimle ilgili konularda makaleler yazıyorum düzenli olarak. Geçen sene kapanana kadar Cumhuriyet Gazetesi'nin bilim teknoloji ekinde yazıyordum. Son bir senedir de müstakilen çıkmakta olan Herkese Bilim Teknoloji Dergisi'nde Dijital Kültür diye bir köşem var. Orada düşüncelerimi, görüşlerimi paylaşıyorum. Bununla ilgili dijital kültür, bilgi toplumu, internet, teknoloji ile ilgili ...birkaç tane kitabım yayınlandı... Hı hı. E, ...Dijital Kültür... Ve hı hı. ...Dijital Tefekkür adında... E, ...buna ek olarak... E, ...üniversitelerde yine bu konuda dersler veriyorum... ...Bilgi Toplumu ve... ...Dijital Kültür konusunda, dijital pazarlama... ...konusunda... E, ...onlarla ilgili olarak da bir ders kitabım var... E, ...Gençler Faydalansın diye... E, ...Bilgi Toplumu'nda... ...Dijital Kültür adıyla... hı, hı. diyorsun, teşekkürler... E, ...Tanol... Bu konuya gireceğiz ve sen programın yapısı gereği üç tane müzik parçamız olacak ve bunu arada dinleyicilerimize ulaştıracağız. Sen bize bunları tanıtacaksın yaklaşık böyle bir 10-15 dakika sonra konumuza şöyle girelim. Konu başlığımız zaten dijital yakınsam ama dijital dijitalden bir bahseder misin? Onun mekanı evrenini evet. hani biz ondan nasıl temaslar kurduk? Belki biraz tarihçe. Hani konumla da temasla. Evet. Aslında <gülüyor> tabii bu daha derin bir konuyu aklıma getiriyor. O da ortak dil kavramı. Hı -hı. Onun için çok güzel bir noktadan başlıyoruz. Çünkü bazen hatta giderek daha çok aynı kavramlardan, aynı kelimelerden bahsediyoruz. Ama ifade ettiği şeyler her birimize farklı farklı geliyor anlamlı Hı -hı. olarak. Dijitalleşme de aslında bilgisayarlaşmayla birlikte hayatımıza girdi. Yani global anlamda baktığımızda 60'lı 70'li yıllardan itibaren 80'li yılların başında kişisel bilgisayarların çıkmasıyla yoğun bir şekilde yaygınlaşarak hayatımıza girdi. Ben o evreye biraz elektronikleşme diyorum. Peki ee, dil dil derken mesela dijital benim aklımda bir matematik dili var. Bunun böyle bir yazılım sürecinde olan evet. bir dil var. Bir de dijital kültürün de. Bir dile oluşuyor galiba öyle mi? E, çok doğru özellikle bu internetin 90'lı yıllarda ortaya çıkmasıyla e, bir kabuk değişim süreci yaşandı. Hı -hı. Ve giderek biz bu e, etrafımızı saran e, hava seviyesindeki kavrama dijitalleşme demeye başladık. Hı -hı. Dijitalleşmeden kastettiğimiz şey aslında gündelik hayatımıza... E, sinsi sinsi diyelim giren e, elektronik cihazlar hı hı. onların hayatımızı kolaylaştırması hı kolaylaştırmanın hı. ötesinde hayatımızın yepyeni bir hale getirmesi. Burada çok ciddi olarak paradigmatik bir değişiklik var. Yani e, kademeli bir değişiklikle başlayan e, süreç giderek bambaşka bir yapı haline geliyor ki e, birazdan bu yakınsama konularını anlatırken de özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Peki nasıl ki mesela şöyle bir ...tedirgin edici bir giriş oldu aslında... ...gizli gizli kelimesi kafamda var... Evet. ...ve burada biz nesne nesnesi haline mi geleceğiz... ...yani çünkü özne... E, ...diyelim ki bu, bu... ...ne ne deniyor bu... En, ...telefona, bilgisayara... ...ne diyelim bunlara artık... artık evet. ...nasıl isimlendirirsek onlar... ...bir ihtiyaç gibi başlasa da bir müddet sonra... ...evet yani süreç şöyle gelişiyor... Hı. ...önce bu bir lüks tüketim maddesi olarak gibi. görünüyor... Evet. Belli bir süre geçtiği zaman e, kişi artık kaçınılmaz olarak hı hı. biraz da zorlamayla hı hı. kendini adapte etmek zorunda hissediyor. Zaten bu, bu nedenle de e, şu an e, hani Batı kültürünün tanımıyla baktığımızda dünyada yaşayan beş kuşak var. Hı hı. Bu beş kuşağın son ikisine dijital yerli deniyor. Ondan yani, önceki hı. son üç kuşağı dijital göçmen deniyor. Burada da Batı'nın tanımladığı hı hı. 1981 yılı. 1981 yılından sonra doğanlar, 81 yılı ve sonrasında doğanlar dijital yerli olarak adlandırılıyor ki o dönemde e, o günden bugüne iki tane kuşak geldi. Birine Y kuşağı deniyor, birine de Z kuşağı. Ondan öncekiler ise üç, üç tane kuşak var. Yani o kuşaklar e, dijitalleşmeye göç etmek zorunda bırakıldılar. Onlara hmm. kalsaydı aslında dijitalleşmeyeceklerdi. Mesela bir örnek vereyim. Ee, bir tane... E... Bunlar yaşlılar galiba öyle mi? Evet. Evet aynen öyle yani 1980 <gülüyor> ve önce doğdu. Mesela evet. bir örnek vereyim. Ee, bu bir tanıdığımız bizim bir ahbabımız bir akşam eve geliyor emekli. Hı hı. Ee, yüzü beş karış. Eşi diyor ne oldu falan masaya bir tane böyle bir kart vizit şeklinde bir şey fırlatıyor. Diyor ki artık devlet bize galiba emekli maaşı vermeyecek. Niye diyor kadın eşi. Ya baksana diyor bugün diyor kuyrukta diyor maaş almak için bekleyen herkese bu kartlardan verdiler diyor. Girişte bankanın girişine makine koymuşlar diyor. Bu kartı sokacaksınız paranızı oradan alacaksınız dediler <gülüyor> diyor. Yani aklı almıyor öyle bir şey olacağını ve o bir ayı büyük bir gerginlikle geçiriyor. Yani gelecek Tabii. ay maaş alabilecek miyim alamayacak Peki bu göçmen mi sürgün mü? Bu göçmen. Ama Göç ettiriliyor. bitir ama şimdi mesela bunu, bunu kullanabiliriz. Aslında hal, kendi aslında kavramıyla baktığımızda sürgün. sürgün. Tabii. Çünkü dijital dünyaya evet, sürülüyor bunlar. Sürülüyor. Ve göçmen <gülüyor> olarak orada. Tehcire uğramışlar bunlar. Evet. Peki e, bu. Şimdi bir, bir tür aslında şeyle karşı karşıyayız. Yani bu insanların bu adaptasyon sürecinde edinmesi gerekenler bir hiyerarşik şey olarak duruyor. Bu evet. bu bu yerleşiklik hani onlar şey aşamasına tertip ediliyor mu yani artık sen de bir yerli oldun. Mesela bu bu başa başarıldı mı? Vallahi ya yani bu, bu sürgünler ya da göçmenler. Bence o başarılmadı. Yani Öyle o aslında mi? şöyle çözülecek. Bu kuşaklar fiziki anlamda yeryüzünden kalktığı zaman, yani tedaviden kalktıkları zaman ama... Bu problem de çözülmüş olacak. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa ahir hayatlarında onlar dijital yerliyle çünkü... Ama bizi sadece bu... gençler dinlemiyor gene de evet, kalp kırmadan evet, ilerleyen. Dostacı yani. söyler özür diliyorum yaşı <gülüyor> tutmayanlardan ama ben de bu arada söyleyeyim ki sen de ben de yaşı tutmayanlardan. <gülüyor> öyle mi? <gülüyor> Allah ben 150 gibi düşünüyorum yani ölerken bırakıp gitmeyeceğim. Ha, çok güzel. Ee, 150 yaşı hani düşünüyorum yani. Sizin var mı öyle bir hedef şeyi? Benim yani herhalde 90'ı görsem yeter bana. Benimki biraz ama şey. Ama sen 150'yi görürsen bence <gülüyor> ipuçlarını verirsin o zaman. Peki. Ben arada lafını kesmiş oluyorum ama. Esna. Peki bu yakın bizim bu tema mesela. Çünkü hakikaten böyle çok şeye uygun gibi görünüyor. Sizin alan bu bizim temanın çalışılması konusunda. Çünkü cep telefonu sayeden bize çok yakın ve onun içinde bir... ...kocaman bir evren var yani... ...neredeyse... ...insan statik halini... ...hani hiç hareket etmeden... ...yola çıkmış gibi... ...bir hareketlilik hissedebilir... ...sanki böyle... <gülüyor> ...dijital hareketlilik... ...dijital mobilizasyon... ...ne bileyim dijital... ...devinim, belki. devinim falan bunlar... ...bunlar üzerine... Ya ...aslında sizin e, bu... E, Konferans serisi gündeme geldiğinde hı hı. E, biraz derinlemesine düşündüğümde karşıma farklı şeyler çıktı. Yani biraz da o tetikledi beni. Hı hı. Normalde şu an e, dijital jargonda bu tek boyutlu olarak değerlendiriliyor ve buna dijital yakınsama deniyor. Ve hı. yakınsamadan kastedilen şey de şöyle e, eski paradigmada yani dijitalleşmenin olmadığı paradigmada diyelim. Farklı farklı cihazlar, müstakil cihazlar var ve müstakil cihazların yerine getirdiği işlevler var. Hı hı. Şimdi dijitalleşme bu farklı cihazların işlevini tek bir cihazda toplamaya başladı. Tek bir cihazda toplamaya başlayınca da hı hı. bu cihazların müstakilen yaptığı, verdiği fayda ya da süreç Birbirlerine yaklaşmaya başladı. Bunun en tipik örneği işte demin senin de söylediğin gibi e, mobil e, cihazlar, akıllı telefonlar hı hı. ve tabletler. Hı hı. Yani telefon dediğimizde eskiden e, aklımıza tek bir fonksiyon geliyordu. Hı hı. Telefonla iletişim kurmak. Evet. Ve bunun için de sabit bir noktaya ihtiyacımız vardı. Telefon nerede duruyorsa oraya gitmemiz gerekiyordu. Evde, iş yerinde hatta sokaktaysa bile telefon kulübesinin olduğu yerde. Ama cep telefonu öncelikle mobilite hareketlilik e, özgürlüğünü tanıdı insana. Peki yani fiili... insan istediği yerden artık telefon görüşmesi yapabilir oldu. Şimdi bu mesela demin başta da bahsettiğim... E, ...kademeli ilerlemeye bir örnek. Hı -hı. Mevcut süreci aldı, biraz daha iyileştirdi. Ne yaptı? Ya artık telefon etmek için sabit bir yere e, mıhlanman gerekmiyor. Hareket halinde telefon edebiliyorsun. Peki ama... Böyle ekstra bir şey olacak ama bir tür tırnak içinde yabancılaşma konusu böyle çağrıştırdı beni şöyle. Şimdi anlattığın şey şu. Biz birine telefon ettiğimizde aslında onu bu kavramdan bakarsak yakınımızı almıyoruz yakınsıyoruz. Çünkü yakın yakın olmak bir fizik şeyden de bahsediyor. Evet. Ama yakınsama yaptığımızda aslında bir tür fizik uzaklaşmayı da aslında... Yani birbirimizi görme ihtiyacını ne kadar çok konuşursak telefonda o kadar fiziki temas azalacak. Yani bankaya şimdi bir işlemin için kalkıp bilmem neye binmem bir fizik hareketlilik belki biyolojik bir devinim gerekirken bütün bunlar ortadan kalkıyor. Bu insan kendi yani hareketler hareketlenen alet oluyor insan hareketsiz hale geliyor. Doğru muyum? Çok doğru. Yani evet. şeyin e, bu dijitalleşmenin yani dijital yakınsama sürecinin diyelim e, sonuçlarından bir tanesi de kişinin kendi dışındaki e, mekanlara, olgulara, nesnelere doğru yabancılaşması. Hı hı. Çünkü telefon dediğimiz cihaz şimdi artık akıllı telefon dediğimiz şey. Şimdi artık sadece telefon işi yapmıyor. Senin de birkaç e, cümle arasında söylediğin örnekler bankacılık Hı. işlemi yapıyor. Hı. E, mektup yazıyor. Hı. Ne bileyim telgraf çekiyor. Müzik dinletiyor. Televizyon seyrettiriyor. Bunların hepsini bir tane küçük alet ve sen Peki, yapabilir bu, hale geliyorsun. Bu, bu, bu alet aracılığıyla yapılırken dil de değişime uğruyor mu? E, i̇ster istemez değişime uğruyor. Burada da gene kademeli bir değişim başlıyor. Kısaltmalar var. Kısaltmalar mesela. vesaire. Fakat bu bir dönem sonra bir süre sonra paradigmatik bir değişikliğe neden oluyor. Hı -hı. Şimdi mesela telefon akıllı e, mobil telefon ilk çıktığında ilk verdiği imkan bize istediğimiz yerden telefon görüşmesi yapabilmekte. Hı -hı. Fakat bu istediğimiz yer kavramı bir anda denizin ortası dağın başı haline geldi. Hiç aklımıza gelmeyecek yerlerden iletişim kurabilir hale geldik. Biraz daha götürdü ileriye. Hı -hı. Üçüncü aşamada. Demin bahsettiğim birkaç örnek verdiğim fonksiyonları da bünyesinde barındırır hale geldi. Ve bir anda paradigmatik bir değişiklik oldu. Hı hı. İşte dijital devrim dediğimiz şeyin de özünde yatan şeyler bu paradigmasal sıçramalar. Burada tabii ideolojik bir tartışma da var. Hmm. Ee, bugün yaşadığımız şeye e, dijital devrim mi diyeceğiz yoksa dördüncü sanayi devrim mi diyeceğiz diye bir hmm. e, şey var. Hatta Atlantin iki yakasında iki farklı devrim aynı anda şu an eğer bu jargunu takip edersek yaşanmakta. Birinci e, Avrupa'da e, dördüncü sanayi devrimi deniyor. Almanya'nın başını çektiği. E, Kuzey Amerika'da ise beşinci sanayi devrimi deniyor. E, Amerika'nın başını çektiği. Dördüncü sanayi devrimi aslında... E, ...mavi yakalı ve giderek de biraz beyaz yakalı iş gücünü... ...robotlara ve robotumsalara dönüştürmeyi hedefliyor. Hmm. E, beşinci sanayi devrimi ise... ...kullanılacak olan ya da gündelik hayatta kullanılan malzemenin atomik düzeyde yeniden üretilmesine odaklanıyor. Hmm. Ben basit bir örnek vereyim orada da. Hani akşam yemeğini bilgisayarın yanında e, yazıcı gibi bir e, özel alet olacak. Akşam ne yemek yiyelim diyeceksiniz. Menüden seçeceksiniz. O yazıcı size yemek print edecek. <gülüyor> Ve onu yiyeceksiniz. ya yani, kanal çok hoş ilerliyor program. <gülüyor> o zaman sen bize ilk müzik dinletimizi... Tanıtarak kimden dinliyoruz, kendisi kim, kaç yıllık grup, ee, eğer o kadar anlatmak istersen hem grubumuza da bir günaydın aydınlamış evet. İlk seçtiğim e, şarkı e, bana hep Nisan yağmurlarını hatırlatıyor. Hı. Jefferson Airplane'den today. today. Peki Jefferson Airplane'den Today. Herkese merhaba, 94.9 Açık Radyo Anlatı'daki Hakikat programındayız. Ben Ahmet Balat Coşkun ve Barış Demirel. Konuğum Tanol ile dijital yakınlama konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Ee, Birçok önemli ayrımı bize e, işaret ederek ilerleyen programımızda. Ben ona bir yeni soru sor, soracağım. Muhtemelen <gülüyor> onun yaptığı çalışmalarda da var. Şimdi giderek gelişen bir teknolojiye karşı karşıyayız. <gülüyor> evet. e, kalitatif bir gelişmişliğe ilerliyor teknoloji. insan üretse de e, işte printerdan yemek çıkacak. Printerdan işte üç boyutlu tasarımlar artık daha fiili <gülüyor> ve fizike evet. yaratılacak. İnsan Şimdi, organları yapılıyor mesela şu an. Evet yani aslında bir tür bunun karşısında yani hacimsel ve fiziksel ve e, zihinsel bir... Hmm, karşılaştırmada bu insan hani gelişmiş teknolojisi kar karşısında kendini yetersiz e, bir müddet sonra da kendini, e, kendi yaptığı hesapları tamamen ona bırakabilecek. Yani bir sürü hesabı o makinalarla yapmayı isteyecek. Yani hem kendisi bile onu isteyecek ve kendisini bir tür atıl hale sokabilir. Ben şeyi bu, bu, bu gerizgahı şey için yaptım. E, yazılarından biri de tefekkür Dolayısıyla insan <gülüyor> ruhsallığı ne ne ne hissediyor bu gelişmiş her türlü fonksiyonu yapan bu makineler karşısında bu tefekkür niye bir ayrıntı olarak hani yani bir bilgisayarcının bir işletimcinin, bir e, yazılımcının hani tefekkür konusuyla ne iş olur hani buradan hareketle evet. bir şey mi Valla beni ilgimi çeken kişi olarak önce beynin çalışma modeliydi. Hı hı. E, yaptığım okumalarda beynin çalışması ile ilgili son özellikle 25-30 sene içinde çok ciddi önemli e, ...değişiklikler olduğunu, nasıl çalıştığının değerlendirilmesiyle ilgili bilimsel hı hı. tespitler olduğunu e, okudum, gördüm. Bu nörolojik çalışmalar. Evet, bu nöroplastiği, beynin dinamik şeyi çünkü... Kendini e, yenileme. Kendini yenileme durumu çünkü Descartes'e dayandırılan ve sanayi toplumunun da kendi e, şeyine e, bakış açısına çok paralellik arzalan... ...sabit bir beyin teorisi Yok. aslında 20. yüzyılın başına kadar e, dikte Vay. etmiş. Ama ondan, Ama ondan sonra artık bu terk ediliyor. Ve bu çerçevede de beynin işte e, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek ilişkisi... Hı hı. ...dışarıdan aldığı sinyalleri <gülüyor> kısa süreli bellekte aynı anda sadece 7 sinyali işleyebilecek kapasiteye sahip olması... ...ve çok fazla sinyal gelirse bunları belli bir hiyerarşiye göre ya e, en eski geleni bir kenara atıyor ya evet. sonradan gelenleri dikkate almıyor gibi bir e, durum var. Şimdi bunu dijitalleşmeyle irtibatlandırdığımda ben şunu görüyorum. Özellikle internetle birlikte tipik bir insan çok fazla dışarıdan sinyal almaya başladı. Yani Hı -hı. fiziksel dünya ile karşı karşıya kalsak yapacağımız şeyler fiziksel olarak sınırlı ve de alacağımız sinyaller de sınırlı ve beyin de belki de yüzyıllardır buna göre kendini ee, evrimleştirmiş Peki, bir hale gelmiş Bu doku yenilenmeyi tetikleyen ne yani Daha doğrusu provaka eden kışkırtar ne Yani insan mesela şöyle bir şey yapmalı mı Kendini zorlamalı mı mesela çok Daha kom kompleks Yani ruh e, Beynim yeniden yeni doku Yapsın diye bir şey Temasını sürdürsün mü sen ne dersin yani... Bence aslında insanın öyle bir seçme imkanı pek yok yani şu an e, doğduğu yaşa var. göre e, ne şekilde formasyon almışsa ya da teknik tabir kullanmam gerekirse beyin ne şekilde formatlanmışsa işte şimdi tekrar dijital göçmen ve yerli atıfta yap, bulunmak Hı -hı. istiyorum. Hı -hı. Zaten doğal olarak ona göre çalışıyor. Yani tipik bir örnek vereyim. Bir dijital göçmen bir web sitesinin başına geçtiğinde Hı -hı. E, web sitesindeki içeriği yukarıdan aşağı doğru baştan sona kadar okumak istiyor gazete okur gibi. Ama bir dijital yerli bir web sitesini... ...bir sayfayı açtığında orada okuyor... ...bir tane link görüyor, aa bu neymiş diyor, oraya basıyor... ...başka bir sayfaya gidiyor... ...orada başka bir şeyle karşı karşıya geliyor... ...orada bir şey okuyor, dinliyor ya da izliyor... ...aa bu neymiş diyor... ...ve 10 dakika sonra ilk başladığı sayfadan... ...bambaşka bir sayfada kendini buluyor... ...dijital göçmen ise bunu istese de yapamıyor... ...çünkü onun formasyonu... ...gazete okumak, kitap okumak mantığından geliyor... Peki ne, neden böyle bir şeye maruz bırakılıyor? Yani çünkü burada... Bu programı yazanın aslında istisna diyeceğimiz tırnak içinde bir yeri var. Yani ben neyi, neyi düşünmek ve neyi öğrenmek istiyorsam aslında orada eşitsiz bir şey var. Yani ben seçme... Aynen. Çünkü uyaranların kalitesi de şey tarafından belirleniyor. Tabii. Çoklu uyaran var zaten. Evet şu an webdeki bilgi e, gösterimleme modeli bize karışık karmaşık geliyor. Hı -hı. Ama belki de insanın beyni de böyle çalışıyor. Aynı onu anda kompleks çalışıyor. Evet. Evet, karmaşık Aynı, evet. evet. Dolayısıyla da şu an çok fazla sinyal üretildiği için beynin ön kısmı aşırı çalışıyor. Kısa süreli bellek. Yani Çünkü sürekli şunu, oraya sinyaller geliyor. Şöyle bir soruyla ben hep karşılaşıyorum. Mesleğimi Doktor bey işte siz ne dersiniz? Çocuğumuz bilgisayarla daha çok ilgilenirse müzekası artar. işte ne bileyim şey artar. Yoksa onu uzak mı tutayım? Ee, size sen sanki şöyle diyorsun. Yani orada iki taraf... İlkeli hem bilgisayar ve insan beyni aynı modelle çalışıyor. Kompleks çok uyaranlı. Dolayısıyla aynı. o dinamik etkileşimden uzak tutma mı dersin? Ben şöyle derdim. Şu an artık bu konudaki doğrunun önemi sarsılıyor. Yeni bir doğru ortaya çıkıyor. Çünkü normalin kendisi değişiyor. Yani şu an bir paradigmanın üzerinde durup bu soruyu cevaplamamız gerekiyor. Soru ne? Soru ne? Yani soru çocuğumu çok fazla internete vesaire etkileşime girdireyim mi? Girdirmeyeyim mi? Bu teması. Yani. Hangisi doğru? Yani. Şimdi e, hangisini yaparsan o doğru haline gelecek. İnanılmaz bir şekilde dijital yerli dediğimiz kuşaklar daha 3-4 yaşından itibaren çok istesek arkadaşlar. de istemesek İnanılmaz de bu erken, şeylere etkileşim içine giriyorlar. Çok daha erken benim bildiğim 1 yaşına kadar evet. da indi galiba. Yani yani, bir yaşından mesela sonra... bu problemin 40 sene önceki versiyonu şuydu. E, televizyon Türkiye'ye gelsin mi gelmesin mi? Şimdi bu soruyu tartışmıyoruz. Ha, bu arada bakıyoruz günlük televizyon tüketimimiz şu kadar saat ve dünyada işte ilk beşteyiz vesaire. Hatta sosyal medya kullanımında da işte mesela Türkiye ilk üçte. Sıkıntı bu değil. Sıkıntı o zamanı nasıl geçirdiğimizle ilgili. Yani günde diyelim ki beş saat televizyon seyrediyor ortalama bir insan ama bunu evlilik programları ve dizi seyrederek mi geçiriyor? ...ne bileyim belgesel ve konser seyrederek mi geçiriyor? Keşke ikincisi olsa o zaman on saat seyret. Ama yine de ben mesela bu programın adı gereği şöyle bir soru sorsam. Burada yani anlatıdaki hakikat aslında bir tür e, ağzı sıkı görünen bir anlatı gibi düşünürsek... ...aslında, aslında anlatı ağzı sıkı bir şey, bir şeyi saklar. Yani Hı. kıymetli olanı bence... Bu bilgisayarın üzerinde olanlar saklı olabilir. Bu soruyu sana şeyde de sormuştum. Hani böyle biraz hmm. burada biraz daha rahat konuştuğumuz için ben ben hmm. daha çok konuşuyorum galiba. Orada sen daha <gülüyor> çok konuşuyordun. <gülüyor> Moderatör olmanın bir şeyi var böyle dezavantajı. Böyle çok şey aklına geliyor ama seyirciler var. Konuşmacı ben değilim falan. Ne dersin? Çünkü şöyle bir yani trajediyi de konuşmamız lazım. Yani o ilişkide çocuğun bir yaşında bir çocuğun diyelim ki zaten bir şeyi örneğe analoji ettik yani insan beyniyle ne bakıp onu belki taklit ediyoruz makinasını yapmaya çalışıyoruz. Ben orada biraz pragmatik bakıyorum. Hı -hı. Şöyle düşünüyorum. Bu insan doğasına aykırı olsaydı zaten 3 yaşında çocuklar, bebekler hı -hı. bununla e, kolayca böyle etkileşim kuramazlardı. Dolayısıyla da belki de paradigmanın değişme vakti geldi. Yani şöyle düşünmeliyiz. Belki de yüzyıllardır insan enerjisini e, potansiyelini heba etti. Hı hı. Şimdi tipik bir e, eski paradigma dünyasına dönelim. Bilgisayarın vesairenin olmadığı. Bir insanın e, yaşama katılması tipik olarak ne zaman başlıyor? E, öğrenilmiş e, eğitim yapısını dikkate aldığımızda. Üniversiteyi bitirdiği zaman. Hı hı. Bu kaç yaş? 21-22 yaş. Hı hı. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. 21-22 yaşına kadar... Ee, bir çocuğa 6-7 yaşından itibaren verdiğimiz eğitimin e, içeriğini ham bilgi olarak, kuru bilgi olarak değil Hı -hı. ama birbirleriyle e, aldığı e, veri parçacıklarını, birbirleriyle etkileşim kuracak şekilde o ağı, sinir ağını kuracak şekilde verme sürecini 14-15 seneden 2 seneye, 3 seneye indirsek Hı -hı. ve sokakta 9 yaşında iş adamları görsek, beyaz yakalı görsek hı hı. nasıl olurdu? Yani şu evet an paradigmadan ama... baktığımızda ah canım 9 yaşında oh. çocukluğunu yaşayamadan tamam. üst düzey yönetici <gülüyor> olmuş diyecektik. <gülüyor> tamam ama şöyle bir şey var. Çok daha böyle ilkel bir şeyden başlasak aslında. Biz şunu da hani taklit edebiliriz. Ben bilgisayarın aslında oyuncak olduğunu sana söylesem. Evet. Biliyorsun bana gelip birisi dese ki çocukların o çocukların gelişiminde oyuncağın önemine dese ben çok önemli, aman aman hani çocuğun bırak hani kendi elinle de yap uyduruk bir tahtanın tarafını bilmem ne yap ver onun eline bir çocuk. Peki şimdi bu bir oyuncak. Evet. Oyuncak mı? Şimdi bu soruyu şöyle kontrolüyle evet cevaplamam yani. gerekiyor. Ee, belki evet, hayatın evet. ya da evrenin kendisi oyuncak. Yani bir tane fiş var birisi basacak. Ona evet. e, dinler işte kıyamet mi diyor. Ama insanı şey ne kadar diyor. böyle doğa karşısında işte güçlü bir özne gibi tanımlıyoruz. Işte. Apartmanlar yapıyor, doğaya müdahale ediyor. Doğa onun oyuncağı, dünya onun oyuncağı. Evet ama bu... Şimdi o oyuncaklaşma süreci... Oyuncaklaşma yani, süreci e, ve oyuncak ihtiyacı değil. Evet, i̇nsan doğaya karşı hakim oldukça Hı -hı. E, başka bir noktaya doğru evriliyor. Ona üst insan da diyebiliriz. Ben e, çok fazla felsefi tarafa girmeyeyim. Kendi bildiğim alandan Hı -hı. şöyle bir e, bilgilendirme yapayım. Şu an bu dijital yakınsama süreci insanla çok çeşitli nesneleri... ...insanla tek bir nesne etkileşimine indirgemeye başladı. Hı hı. O da akıllı telefon ya da mobil cihazlar. Hı hı. Peki bu acaba son nokta mı? Şimdi şöyle düşünüyorum... ...bundan bir sonraki aşama da olacak... ...ve o kilikte de teke inecek. Yani şu an bizim kendi e, fizyolojimizden... ...vücudumuzdan bağımsız olarak... ...bir akıllı telefon üzerinden yaptığımız işlemleri... ...biz belki kendi vücudumuzla yapabilecek hale geleceğiz... Yani hmm. bir sonraki aşamada şu an akılda implant edilecek. Evet belki bize implant edilecek. Hmm. Beynimize bir çip yerleştirecek Vücudumuzun belli noktalarına bir şeyler e, elektronik devreler konacak. Hmm. E, ve biz harici bir nesne ihtiyaç duymadan kendi vücudumuzla Hı -hı. bu işleri yapabilir hale geleceğiz. Hı -hı. Şimdi bu vizyon üzerinden de ilerletebiliriz. Bu o sana zaman nasıl insan ne hale peki? gelecek? Peki bu sana nasıl görünüyor Şimdi ben şey... tabii dijital bir göçmenim, göçmenim ve doğal tepkim bana korkutucu geliyor. Mesela şu an birkaç hafta önce çıkan bir haber hani Facebook diyor ki insan beynini düşünce gücüyle Facebook'a komut verebileceksiniz. İçeride evet, evet, şey yapabileceksiniz. Gördüm. Ben hemen şöyle düşünüyorum. Yani tamam o imkanı sağlayan elektronik devreye fasilite ne olacaksa ya beynin Facebook'a komut veren kısmının dışındaki yerlerdeki bölgeleri de sondaja tabi tutup oradaki bilgileri almayacağını kim garanti edecek? Ama bunun gündelik şeyleri de var hı hı. pratikleri de var mesela e, kaynak paylaşım teknolojisi gelişiyor işte bunların e, Türkiye'de de örnekleri var e, mesela e, A noktasından B noktasına bir seyahat edeceksiniz internete giriyorsunuz orada A noktasından B noktasına özel arabasıyla gidecek ve arabasına yer olan bir kişiyle seyahat etme imkanınız var diyelim ki uçak 100 lira otobüs 50 liraysa hı hı. bu kişi 5 liraya 10 liraya taşıyor sizi. Hmm. Şimdi bir dijital yerle Bunu çok rahat Bu imkanları kullanabiliyor Biz bir dijital göçme olarak şöyle düşünüyoruz Ya bu adam acaba hırlı mı hırsız mı Yolda giderken <gülüyor> beni keser mi cüzdanımı çalar mı hmm. Ağzına sağlık Tanolcuğum ya e, bir, bir, bir müzik arası daha verelim de insanlar böyle bu ürkütücü Orasından burasından Kablo tel çip çıkan <gülüyor> insanı düşürürken şey olmasınlar Gene bir romantizm Ekleyelim ve sen Bize ikinci parçanı Tamam. Pink Floyd'dan bir şarkı dinleyelim Çok ama sinirlen. beklenen e, popüler şey şarkıların yan... değil de <gülüyor> e, biraz kıyıda kalmış bir şarkı olsun. Ol değil. Evet değil. Fearless. Hı. Tamam. Tamam. Floyd Fearless, Dinledik. Çok güzel bir parça. Ufak bir not ekleyeyim. E, şimdiki gençler e, Barseonacı, Real Madrid'ci diye ayrılıyorlar. <gülüyor> 70'li <gülüyor> yılların sonunda <gülüyor> evet. biz Liverpool'cu ve <gülüyor> Nottingham Forest'ci diye ayrılıyorduk. Bu şarkının finalindeki e, seyirci şeyi de Liverpool'un e, efsanevi şarkısını söylüyor. Evet, Liverpool. Biz Liverpool. Peki... E 94.9 açık radyo anlatıdaki Hakikat programında ben Ahmet Balat Coşkun, Barış Demir ile birlikte programı sürdürüyoruz. Sonuna geliyoruz gibi. Konum e, konuğum Tanam Türk oldu bize. Dijital yakınsamayı e, anlatmaya devam ediyor. Ben ona bir soru daha soracağım. Peki bu bu ilişkide yani bilgisayar ve insan ilişkisinde bilgisayarın bir ...muhtariyeti... ...bir özel tutumu... ...hiç mi yok yani... ...kıymetli olanı... ...bizden esirgiye olabilir mi yani böyle... çünkü ...bazı şeyleri bizden saklıyor olabilir mi... ...çünkü yazılım... Evet. ...aslında giderek... E, ...kademeli olarak... E, ...insan beyni... E, ...geliştirdiği yazılımlarla ve daha ileri kapasiteli... ...bilgisayarlarla... ...bu otonomiyi makinelere kendisi... Hı hı. ...gönüllü olarak veriyor... Hı hı. Ama bir noktadan sonra yani bu süreci yaparken de hep şöyle bir şey varsayım var. Cebinde şöyle bir garanti var. İstediğim zaman fişini kapatırım. Fakat e, şimdi öyle yapılar kuruldu ki Kapatsam artık da. kapatamayacak. Hmm. Ve bunun e, şeyleri var örnekleri var. Yani e, veri merkezleri var mesela Amerika'da. Ve veri merkezleri e, herkesin e, firma olarak kiralayıp kullanabileceği yerler. Yani tek bir firmaya ait veri merkezi değil. Dolayısıyla bir sürü firma orada bilgisayarlarını barındırıyor. Verileri orada. Ve de önemli bir güvenlik gereksinimleri var. Mesela diyorlar ki içeri giren kişiler benim bilgisayarlarımı bile görmesin. Çünkü belki ben özel bilgisayar yaptırdım. Bana özgü bir şey bu. Bunun üzerine bu veri merkezi tasarlayıcıları... ...buraya en az insan sokarak teknisyen vesaire... ...bu iş, e, altyapıları nasıl kurarız diye e, tasarım yapıyorlar. Hı hı. Ve bu tasarımın sonucunda... Hı hı. Sen bomba bile atsan oraya belki onun çalışmasını <gülüyor> engelleyemeyecek hale getiriyorsun. Yani ee, o gene biraz şey değil mi? mesela bir son zamanların biliyorsun skandalları var. Ee, bir Amerikalı Rusya'ya yerleşmek zorunda kaldı. Ha, evet. Şimdi onun bir filmi yapıldı ve e, bir bilgisayarla bir, bir istenilen insanlar aynı zamanda görüntülü olarak takip ediliyor tüm. Özel hayat, mahremiyeti işte ne bileyim aslında ortadan kaldırıyor ve sen bunun bir bombayla bile öldürülemeyecek bir hani neredeyse bir canavar hani, hani, tasavvuru insanın kafasında oluşuyor. Bir taraftan böyle bu şey, bu ikilem hep devam ediyor. Biz on, onunla uğraşmaktan, onunla temastan hem zevk alıyoruz yani böyle şey gibi sana da öyle geliyor mu? Hem tehlikeli bir şey çünkü bir tür Şöyle bir şey var. Mesela bir paranoya diye bir şey var. Evet. İnsan ya beni dinliyorlar mı? Yanımdaki alet ne yapıyor? İşte ben çok internet kullanıyorum. İşte hackerlar benim şey kişisel hesaplarımı bilmem ne yapacak mı vesaire. Bir taraftan hem bunu biliyoruz hem de çok kullanıyoruz. Yani bu bu bir, bir yaman dilenma değil. Burada bu? iki şey söylemek istiyorum. Birincisi <gülüyor> e, bu haldeyken bile demek ki daha hala insana daha az güveniyoruz. ...insana güvenebiliyor evet. olsak aslında... Tabii. ...bunlara ihtiyaç duymayacağız... Evet. ...acaba dinleniyor muyum, izleniyor muyum... ...paranoyası olanlara da... hani ...şu mesajı vermek istiyorum... ...teorik olarak evet... ...dinleniyoruz, izleniyoruz... Hı -hı. ...ama pratik olarak... E, ...dikkat çekip çekmememiz önemli... Yani, yani seçil ...seçilecek miyiz? Evet yani, yani seçilmiş güzel. miyiz biz... ...seçilmemiş miyiz? <gülüyor> Çok yitriksan seni kim dinler gibi bir şey mi? Biraz öyle yani... hani <gülüyor> ...aha takılabilmek için... ...ama hani seçilmek istiyorsanız... ...kolay şeyler var... E, ...çünkü... Dinlenen dinlendiği iddia edilen diyelim ki dijital yazışmalar mesajlaşmalar vesairelerde şöyle yapılar var ağa takılmak için bazı anahtar kelimeler var o anahtar Hı. kelimeleri mesajlaşmanızın içinde geçirirseniz. Aslında benim şeyi ihtiyacım şey var biliyor musun? Aksine çok dinlenilsin istiyorum. Ha, bu program mesela. istiyorsanız mesela hani bu programda ara sıra hmm. o kelimeleri geçirin, mesajlaşmalarda hmm. o kelimeleri geçirin. Yani şu an dünya güvenliğini tehdit eden kavramlar neyse hani hmm. terörist grup isimleri Öyle olsun mi? vesaire hani onları yazın bol bol. <gülüyor> Mutlaka e, kim bu Ahmet diye e, biri yakalayabilir. Hmm. Bu demin bir şey daha eklemek istiyorum. <gülüyor> bu dijital yakınsamadan bahsederken. <gülüyor> Şimdi bu yakın kavramının, dijitalleşmenin aslında bir mekansal ve zamansal boyutları da var. Ben Hı -hı. biraz ona da temas etmekte fayda oldu. görüyorum. Hı -hı. Çünkü bu teknik teknolojide de çok fazla kullanılmıyor ama böyle bir dönüşüm süreci var. Yani mekansal anlamda aslında dijitalleşme, elektronikleşmeyle 70'li yıllardan itibaren özellikle başlayan bir süreç. Hı -hı. Ve bunun tabii adı da aslında ta o yıllardan konmuş durumda. Global Köy diye ee, Macluha'nın ünlü lafı. Ee, ve oradaki e, dinamo televizyon hı hı. Ve televizyon aslında dünyanın son köyündeki son haneye de girerek aslında hı hı. dünyayı e, bireyin evinin içine soktu hı hı. Burada iki kritik şey vardı Birincisi bu e, televizyondan yapılan yayınlar filtreden geçiriliyordu Dolayısıyla da dünya ne şekilde tanıtılmak isteniyorsa o şekilde tanıtıldı Oysa burada bir e, sapma var İkincisi de e, bu tek yönlü bir paylaşımdı. Hı hı. Yani merkezden televizyonun ucunda oturan kişilere evet, doğru. doğru. E, şimdi bu filtrasyon tabii e, televizyon kanalları kimin e, kontrolündeyse onların e, standartlarına göre. Yani devlet kontrolündeyse e, devletin standartları e, neyse ona göre bir filtrasyondan geçiyordu. Ne bileyim bir özel e, teşebbüsün elindeyse ona göre. Şimdi bu... 90'lı yıllara bu şekilde gelindi ve bu dönemde bir 20-25 yıllık dönemde aslında insanlar önce bir şok oldular. Dünyayı filtrasyondan da geçirilmiş hale bile olsa hı hı. kendi fiziksel dünyasında görmediği bir şeyle karşılaştı. Daha sonra da aslında buna öykünmeye çalıştı biraz. Hı. Buna da dejenerasyon diyebiliriz. Evet. Ve 90'lı yıllara bu şekilde geldi. Ancak biz e, o internet gelene kadar yani 90'lı yıllara kadar bu etkili e, iletişimden... Ee, ...olumlu ya da olumsuz etkilenen kişilerin ne durumda olduğunu o anlamda bilmiyorduk. Bilmiyoruz. 90'lı yılların ortasında internet bütün dünyada yayılmasına izin verilince... Hı hı. ...bir anda o iki standart ortadan kalktı. Artık içerik filtreden geçirilmeden gönderilmeye başladı. Evet. İkincisi e, iletişim etkileşim haline dönüştü ve hı hı. mesajı alan, içeriği alan da kendi cevabını verebilir hale geldi. Hı. Dolayısıyla da ben buna şey diyorum hani köy meydanına çıkıp insanlar evet. dijital nara atar hale geldiler. Hmm. Ee, burada tabii hangi kültür, hangi toplum, hangi e, birey hangi seviyede yakalandıysa dünyaya da o şekilde kendi yüzünü göstermekte. Hmm. Şu an mesela bunun en temel çıktılarından biri ne? Ben dijital getolaşma diyorum. Yani insanlar kendisi gibi düşünen, kendisi gibi tepki veren kişilerle bir araya gelip dijital dünyada da Kendisi gibi düşünmeyenlere e, bulundukları cepheden e, saldırır hale geldiler. Tolerans kavramı ya da ötekiyle birlikte yaşama kavramı e, ne yazık ki e, sıkıntılı bir kavram olarak dijital Hı. dünyanın önemli sorunlarından biri. Peki e, Tanrıoğ, ben sana bir, e, bir müzik arası vermeden önce sorumu döndüğümüzde e, oluşması için cevabını hazırlayabilmen için ben şimdiden sana sorayım. Şimdi biz e, dijital deyince böyle onun bir dili, onun bir evreni, onun bir şeyi, o kültürü oluşuyor. Evet. Dolayısıyla e, ben şeyi merak ediyorum. Mesela bizim kullandığımız zamanla dijital zaman farklı mı? İkin, bundan evet. da belki önemli. Eğer onunla da bağlantılı anlatırsan daha e, makbul olur diye düşünüyorum. Şimdi bu dijital ile uğraşanların mesela sen bunun içerisindesin. Senin malzemen ne? Mesela heykeltraş için işte bir malzeme bilgisi vardır. Ahşap olacak, taş olacak vesaire, mermer olacak. Size en yakın malzemene ne? Sizin sizin hmm. malzemeniz ne? Bunu bunu çünkü e, ...psikiyatrinin mesela e, ya da insanın e, kendine en yakın her daim kendini hemen belli eden şeyi onun nevrozudur. Hani hmm. ben bunu önemli bulurum çünkü nevrozumuz bizim her gün gizli, gizli bir şekilde şu an bile devam ediyor. Ne bileyim beğenilme isteğimiz, histerimiz, işte narsisizmamız. Bizim hep dilimize en yakın ve onu konuşmamızın e, kurduğumuz dinin arasında onun ipuçlarını görebiliriz. Zaten psikiyatrik muayeneler, psikoterapetik görüşmeler bunun üzerine yürür. Sen bu bağlamda yani yakın deyince yakın en yakınında olan en yakın malzemenizi e, şey yap. O zaman şu üçüncü parçayı da devreden çıkartıp final konuşması tamam. şey yapalım. Üçüncü şarkı olarak Oktober Project'ten Bury My Lovely şarkısını seçtim. Evet tamam sorumu sormuştum zaten. Evet önce istediğim sorudan başlayabiliriz değil mi hocam? Hı hı, tabii ki. İkinci sorudan başlayayım. Ee, şimdi malzeme sorusuna sanırım bir kullanıcı boyutundan bir de hı hı. E, üretici boyutundan yaklaşmak lazım. Hı hı. Malzeme boy, e, üreti, e, kullanıcı boyutundan yaklaştığımızda e, sanırım temel malzeme içerik. Hı hı. Yani. Kendi kendini tanımlayan bir şey gibi oldu bu. Yani interneti açıyorsunuz. O zamana kadar ki değerlendirmeleriniz çerçevesinde bir içerik alıcı şeyiniz var, yapınız var. Yani Facebook'taki arkadaş kitleniz. Hı hı. Haberleri incelemek, okumak için girdiğiniz siteler vesaire. Hı hı. Ve kendinizi hemen o içeriye bir bırakıyorsunuz. Hı hı. Yani sabah kalktığımda şöyle bir hava güneş çıkmadan bir serinliyim diye denize atmak gibi. Ve o içerik size dijital dünyadaki günlük yolculuğunuza başlatıyor. Hı hı. Burada biraz e, bilinçli tüketiciyseniz siz de e, maruz kaldığınız içeriğe karşı kayıtsız kalmayıp cevap veriyorsunuz. Hı hı. Bu da birkaç boyutta oluyor. En tipi, e, beğendiğiniz bir içeriği kendi çevrenizde paylaşmak. Hı hı. Bu hatta giderek artık toplumsal e, sorumluluğu yerine getirmek şekline Hı -hı. de gelmeye başladı. Yani ortada çok büyük bir problem var diyelim ki. Hı -hı. Ve siz bu problemle ilgili olarak üstünüze düşen şeyin e, bu problemle ilgili tespit edilmiş bazı bilgileri kendi arkadaş çevrenizle paylaşmak seviyesine indiriyorsunuz ve bunu yaptığınızda içiniz rahat oluyor. Bu bir tür kaçış. Yani Hı -hı. pratik bir örnek vereyim. İşte referandum oldu. Referandum sonuçlarıyla ilgili tartışmalar yapıldı. E, pek çok kişi nereden geldiği bilinmeyen şeyden kaynaklardan doğruluğunu teyit etmediği kaynaklardan bununla ilgili paylaşımda bulunup içlerini ferahlattılar. Üretici açısından ise bence temel itici güç inovasyon. Yani hmm. bilgisayarcılar her zaman bir problemi nasıl daha pratik çözebilirim motivasyonuyla yaklaşıyorlar. Zaman konusuna dönersek de Dijitalleşmenin zaman boyutundaki yakınlaşması bence insanları sonsuz bir şimdiki zaman içinde yaşatmaya hmm. maruz bırakıyor Enteresan. Artık hiç sonsuz, kimse geçmişiyle ve geleceğiyle ilgilenmek zaman. istemiyor ve sonsuz şimdiki zamanda yaşamak istiyor Hı -hı. Bununla ilgili olarak da sistemin ürettiği güzel bir şey var İnsanı maddi olarak borçlandırmak Kişi ne kadar borçluysa geleceğiyle ilgili o kadar az inisiyatif kullanabilir halde e, bağımsızlığını e, kaybediyor diyorum Çok teşekkür ederim 94.9 Açık Radyo Anlatıdaki Hakikat programında konuğum Tanol ile hoş bir sohbet yaptı. Konumuz dijital yakın samaydı. Ona çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.